İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Almanya'da 2050'ye kadar küresel ısınmanın boyutuna bağlı olarak 280 ila 900 milyar euroluk kümülatif ekonomik zarar meydana gelebilir. Ekonomik araştırma şirketleri Prognos ve GWS ile Almanya ve Ekolojik Ekonomik Araştırma Enstitüsü Almanya Çevre ile Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlıkları için bir rapor hazırladı. Ülkede iklim değişikliğinin sonuçlarından kaynaklanan maliyetleri ele alan iklim değişikliği, ekonomik sonuç maliyetleri ve 2050'ye kadar senaryo analizi başlıklı rapor, iklim krizinin ülkeye maliyetinin 2050 yılına kadar 900 milyar euroyu bulabileceğini gösterdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2000'den 2021'e kadar iklim değişikliğinin en az 145 milyar euro ekonomik zarara yol açtığı Almanya'da 2050'ye kadar küresel ısınmanın boyutuna bağlı olarak 280 ila 900 milyar euroluk kümülatif ekonomik zarar meydana gelebilir. Rapor tarımsal verim kaybını şiddetli yağmur ve sel nedeniyle Binaların ve altyapının hasar görmesini ve tahrip olmasını, mal taşımacılığının aksamasını ve sağlık sistemi üzerindeki etkiyi ekonomik zarar kapsamında değerlendirdi. Raporda iklim değişikliğinde ekonomik olarak ölçülebilir hasara ek olarak sağlık bozuklukları, aşırı hava sıcaklıkları ve seller, ölümler, ekosistemler üzerindeki gerilim, biyolojik çeşitlik kaybı ve yaşam kalitesindeki azalma da iklim değişikliğinin diğer zararları olarak sıralandı. Türkiye'de de böyle bir analiz yapılsa kim bilir başımıza ne gelecek. Çünkü Almanya'dan çok daha etkilenebilir hassas bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelinin ikinci toplantısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Gaziantep, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum toplantıda yaptığı konuşmada model kapsamında 13 ayrı çalışma grubu oluşturulduğunun bilgisini verirken yeni kanun hazırlığı dahil yasal çerçeve üzerinde yapılacak çalışmaların bu gruplarda yer alan bilim insanları tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Muğla'da Marmaris İçmeler'deki Kızılbük Otel Projesi'ne ilişkin chat kararı süreci tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için ÇED olumlu raporu verdi. Cumhuriyet'ten Mehmet İlmez'in haberine göre Marmaris Kent Konseyi karara tepki gösterdi. Konseyden yapılan açıklamada bakanlık çevrenin dinamitle havaya uçurulmasına göz yumdu. Verdiği kararla doğa yıkımına devamlılığın önüne açtı. Ruhsat iptalleri için açtığımız iki dava devam ediyor. Halkı yok sayan bu kararın iptali için sonuna kadar adalet arayacağız dendi. Daha önce açılan davalarla mühürlenen ve ÇED gerekli değil kararı iptal edilen proje için Çevreciler günlerce projenin durdurulması için eylem yapmıştı. Orman arazisinin işgal edildiğini, binlerce ağacın kesildiğini belgeleyen ve suç duyurusunda bulunan çevreciler şikayetlerin ardından inşaat mühürlenmişti. İnanılmaz zaten karar verilmiş, burası korunacak denmiş. Oturup mühürlenen inşaata tekrar çet gerekli değildir raporu veriliyor. Avrupa Konseyi iklim ve enerji diplomasisi konusunda Bluen COP28 zirvesi öncesindeki önceliklerini belirleyerek ortak bir pozisyon aldı. Üye devletler 2050'den önce enerji sistemlerinden etkisi azaltılmamış fosil yakıtların arındırılmasını sistematik olarak teşvik etmeyi kabul ettiler. Ancak doğal gazın geçiş tanıdılar. Metin fosil yakıtlara bağımlılık ülkelerin piyasa olanaklılığıyla ve jeopiyotik riske karşı savunmasız bıraktığını ve iklim nötr olmak için küresel olarak fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkılması gerektiğini vurguladı. Etkisi azaltılmış kömür enerjisine ilişkin kitabın kapatılması yönündeki COP26 taahhüdünü yenileniyor ve kömür finansmanına derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor. Ancak bu Glasgow, 10 AB ülkesi tarafından imzalanan bir taahhüde rağmen deniz aşırı petrol ve gaz finansmanını sona erdirmeyi kapsamıyor. Düşünce kuruluşu E3G'nin iklim diplomasisi çalışmasına liderlik eden Alex Scott anlaşmanın Avrupa Birliği'nin Mısır'daki COP27 görüşmelerinde benimsediği pozisyonu resmileştirdiğini ancak iyileştirme için alan bıraktığını söyledi. Avrupa Birliği Hindistan'ın Fosil yakıtlardan kademeli azaltımı destekleyen 80'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyon arasında ancak petrol ve gaz üreticilerinin muhalefetiyle karşılaşan Mısır teklife nihayetinde yer vermemişti. Konu dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden biri olan Birleşik Arap Emirliklerindeki COP28'deki tartışmalara hakim olacak. Biraz ironik. Orman yangını dumanlarının içerdiği partiküller ozon tabakasını delen moleküllerin açığa çıkmasına yol açıyor. Yeni araştırmaya göre ozon tabakasının onarılması artan sıcaklık ve şiddetteki yangınlar yüzünden daha da gecikebilecek. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 2019-20 yıllarında Avustralya'da yaşanan orman yangınlarının açığa çıkardığı duman ozon tabakasını %3 ila 5 oranında geçici olarak deldi. Bu yıllarda dünyanın dört bir yanında yaşanan yangınların dumanları, dev duman bulutları oluşturdu. Atmosferin ikinci tabakası olan stratosfere sızdı. Stratosferin bir parçası olan ozonsa, ozon gazı molekülleri güneşten gelen yüksek enerjiyle ultraviyole ışınlarını emmekle görevli olan moleküller ve bu dünyanın yüzeyine ulaşan radyasyon miktarını da azaltmasına sağlıyorlar. Dolayısıyla ABD'leri, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden atmosfer bilimci olan Baş Araştırmacısı Profesör Susan Solomon diyor ki ozon tabakasındaki hasarın Antarktik ozonunda her baharda oluşan delinmeye benzediği aşikar. Daha yüksek sıcaklıklarda da yaşanıyor. Araştırmacılara göre duman aerosolleri klorin gazı ile birleşip ozon moleküllerini yok ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.